Bismillahirrahmanirrahim. rahim Konumuz kitaplara iman. Kitap Arapça bir kelime, ktebiye tübüden masadır kitap. Yani sonu B ile. Buradaki anlam ise meful anlamına taşır, yazılmış bir eser anlamına geliyor. Allah Teala insanlara kitap gönderiyor. Eğer kitap gelmeyip de yalnız peygamber vahiy gelseydi peygamberler bunları sözcü olarak anasalardı buna tabi ağızdan ağza elden ele, dilden dile değişirdi. asreme hemen bunlar. Kitaplar Allah'ın gönderdiği yazılı kesin belge anlamına geliyor. 104 tane kitap dünyaya gönderildi. Bunun yüzüne suhuf deniyor. Yani suhuf sayfanın çoğulu. Dört tane kitap dönüyor. Bunların sayfaları daha fazla olduğu için. Adem Aleyhisselam'a on suhuf verildi. Şehit Aleyhisselam'a 50 suh verildi. İdris Aleyhisselam'a 30 suh verildi. İbrahim Aleyhisselam'a da 10 suh verildi. Bunların toplumu yüz ediyor. Her peygambere kitap verilmez. Ulazim olanlara bir de Resul olanların bazılarına peygamber, peygamberler kitap verilir. Ondan sonra gelen peygamberler önceki peygamberin kitabına, şiratına tabi olarak görevlerini yaparlar. Dördüncü kitaba gelince bunların ilki Tevrat'tır. Bu Has-i A.S. verildi. İkincisi Zebur'dur. Bu da Davud A.S. verildi. Üçüncüsü ise İncil'dir. O da İsa A.S. verildi. Ve dördüncüsü son kitapta Kur'an-ı Kerim'dir peygamberimize bize aracılığıyla verildi. İlahi kitapların farklı özellik olması tabii, doğaldır. Önce dildir, dil. Allah Teala hey her peygambere o peygamberin diliyle kitap indirmiştir. Bir ilahi kitap eğer indirildiği orijinal dilini, lisanını yitirirse, kaybederse aslında kaybetmiş olur. Bunun için çeviriler, mealler bunlara ilahi kitap denilemez bunlar. Bunlar insanların başa diye çevirdiği anlamına azıcık uydurmak çalıştığı belgelerdir bunlarda. İkincisi ilahi kitaplar hem anlam hem nazım olarak ilahidir. Nazım inci ipi dizme ederler. Kur'an'da kelimeleri dizen allah cecem evlamdır. Mevlam'dır. Eğer ilahi kitapların bir kelimesinin yeri değişirse, asrını yine yitirir, haram olur, olursa. Allah-u C. Mevlamız indir kitaplarını kelimelerini Mevlam kendizmiştir bunu anne koruması gerekir. Yine bunların anlamı da Allah Teala aittir. Hem anlamı, hem kelimeleri, hem de kelimin dizilişleri de Allah'a aittir. O zaman bunlara ilahi kitap denilebiliyor. Peygamberlerin sözlerine hadis denir. Bunlara Hadis-i şerif de denir. Yani şerif Allah katında şerefli olduğu için bunlar denir. Hadis-i şerifler genelde ilahi kitapların açıklaması olduğu halde fakat peygamber sözü olduğu için bununla ilahi kitaba karıştırılamaz. Eğer peygamberlerin sözleri, hadis-i şerifleri ilahi kitaba karıştırılırsa o kitab yine karmaşık olur. İlahi olma özelliğini kaybeder. Bir de hadisi kutsiler vardır. Kutsu hadisler vardır. Bunlar da sözler peygambere aittir. Anlamı Allah'ta da aittir. Yani peygamberlerin gönlüne ilham şeklinde anlamı gelir. Peygamberler gönle gelen anlamları Özel kelimelerle anlatmaya çalışılırlar. Bunlara kudüs-i denir. Bunlar da kitap değillerdir. Bunlar da ilahi kitaba karışırlarsa yine tabi özelliğini kaybeder. İlk olarak Adem babamıza, Ali adetlerine 10 on tane su gelmişti. On sayfa gelmişti. İnsanlar, o zaman tabi daha azdı insanlar. Oradaki emirler, yaşantılar daha az olduğu için onu az sayfa verildi. Her bir ilahi kitap dünyada uygulanması sürekli dik geleseydi Adem Amaz'a verilen sufların bugün geçerliliğini koruması gerekiyordu. Fakat Allah katında nasıh, mensu diye bir şey vardır. Mensu, hükmü kaldır anlamına gelir. Nasıh da hükmünü kaldır anlamına gelir. E, günümüze bile parlamentolar kanun çıkarırlar. Bazen kanunları yürüten kaldırırlar, hükmünü kaldırırlar. Demek ki bir parlamento eğer kanun çıkarma yetkisine sahipse, diğer kanun yürüten kaldırmada tabi yetkisi vardır. İşte ilahi kitabın özelliği de budur. Bunlar da ilahi kanunlardır. Allah teala mevlam zaman, bunlar yürüten kaldırır, yerini gönderir. Şimdi bu İslam'a göre, İslam inancına göre kitapların hepsi iman İslam'da farzdır. Mevlam buyuruyor bizlere Bakara ayet 4'te Bismillahirrahmanirrahim vellezine şu müminler ki yü'nne biha Bima ma'unz ileyke sana indirirler kone kerime inanırlar, iman ederler ve ma'unz ile Min kablik. Ve sen önce kitaplarda inanırlar Mevlam buyuruyor. İşte imanın şartının üçüncüsü budur. Kitaplara imandır. Gerek Kuvane Kerime, Gerek Kuvane -Kerim önce kitaplara imanda farzdır. Yalnız bir farkla Önce kitapların aslı kaybolduğu için Onların gerçeklerine inanılır. Gerçekleri haktır, Allah kelamıdır, Allah sözüdür, Kur'an gibi kutsaldır onlardı. Hangileri? Gerçekleri. Tabi günümüze kadar bunlar gelmediler. Mesela 7 sarası 50 su verildi. Ama hepsi tabi kayboldu tabi zamanda. İbrahim Aleyhisselam 10 su verildi. Hep buna zamanla kayboldu bunlar. Bunun gibi Tevrat'ta Zebur'da, İncil'le bunlarda da aslını yitirdiler. Önce inşallah kısaca bir Tevrat'a bakalım. Tevrat kitap oluşan bir külliyedir. Yani ezberlenmesi imkansız bir kitaptır. Ancak ki bunu peygamberler ezbere biliyorlardı Tevrat'ı. O zamanlar bu elle yazılırdı, derilere yazılırdı, bişere yazılırdı. Ancak yazıs okundurdu. Günümüze bile hahamlar bunlar ipek benzeri sararak tomar şeklinde çıkarırlar, yazı okur da günümüze bile. Yani bunlar ezberlenmesi imkansızdır. Çok uzundur, geniştir bunlar. Yalnız Tevrat şöyle oldu. İki defa Babililer Kulise geldiler. Yani saldırdılar Babiler Kulese Meclisli hastayı e yıktılar, yaktılar, insanları öldürdüler. Ne kadar yazma terat varsa bunu her birinde yakıp imha ettiler bunlar. İki defa bu olay yaşandı. Üçüncüsü de İran sahsane devleti yine Kulise saldırdı. Yine Yahudilerin tek yazıkları Terropto hepsini yaktılar, küretler bunları, çoğunu öldürürler. Son olarak da Roma devleti. O da kiliseye saldırdı. Kuruse ve civarında tek Yahudi bırakmadı. Bunların her birini Roma İmparatoru'nun ülkerine bunları dağıttı, bunları perişan etti, kitaplarını yaktı yıktı bunların da. Bu nedenle Terropto'nun gerçeği Ellerine kalmadı tabi. Kalmadı ellerinde. Ama ne yaptılar bundan sonradan? Herkes işte bildiği gibi bir şey yazdı bunları. Terhahat ortaya bir şey çıktı. Bunun için tabi gerçeği de var. Ama asrını yitirmiştir bunlar. Şimdi inşa Terhahat'tan bir bölüm okuyacağım. Tabi bu gerçek Terhahat değil ama. Yani gerçek olmadığı da okuduğun zaman inşallah anlaşılacak. Bu Tevrat'a adi atik dediğini Yani eski anlaşmada buna deniyor buna. Bölüm 23'te okuyacağım kısım. Adalet ve doğruluk yasalarıyla bu başlıkla bu böyle okuyorum inşallah. Malde 31. Şimdi Tevrat'ta sanki Allah'a onlara böyle buyurmuş gibi bu bölümde böyle buyuruyor bakınız. Madde 31 sınırlarınızı Kızıldeniz'den Filist denizine Filist'in değil Filist denizine Şölde Fırman'a kadar belirteceğim. Tekrar inşallah. Yani sayın Allah bunlara buyurmuş gibi sınırlarınızı Kızıl Kızıldeniz'den Filist denizine çölden Fırat Irmağına kadar genişleteceğim. Ülke halkını elize teslim edeceğim. Yani yakın, yakın öldürün. Onları önünüzden kovacaksınız. Şimdi Terat'a sorudan konan bu bölüm yani ilahi olmadığı kesin bir şey böylece. Mesela bak ne diyor ülki halkını eline teslim edeceğim onun yüzden kovacaksınız diyor. Bu Yahudi Siyonist devletini yapıyor, buna dayanarak o bölgede Orta Doğu'da durmadan tabi kan akıtıyorlar. Onu inancına göre. Kızıl Deniz'den Filistini ziraya kadar onların şeyine göre ve çölden Fırat Irmağı'na kadar. Diğeri bir başka bir rivayette ise Fırat'tan Nil'e kadar genişliğinden bu onlara sanki arzı me'ud deniyor diyorlar kendileri. Yani onlara sanki Allah vadeti toplamış gibi. Oraya hak olmak için ne yapıyor Yahudasyon'un devleti? İşte halklardan kaçırma uğraşıyor. öyle diyor. Onları önünüzden kovacaksınız diyor. Yani ne kadar da Filistin'de Müslümanlar varsa, diğer ülkede Müslümanlar varsa, onları baskıyla, ile, ile suyunu keserek, gıdasını keserek oradan kaçmaya çalışıyorlar. Bir bölümde işte Allah. Bu da Tevrat'ın Mezmurlar bölümünden okuyorum bunu da. İki tavsiyem İşte benden, yani haşa Allah'tan sanki onlara ve miras olarak sana milletleri bak, miras olarak sana milletleri mülkü olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Yani bütün milletler onlara sanki minas olarak kalacak ve dünyanın uçları da, yani dünya hakimiyetini kuracaklar. Bakın şurası çok ilginç yani böyle haş Allah islam bir iftira, onları bu insanları demir çomak ile kıracaksın bakın. Bunun için Yahudiler de, acıma diye bir şey yoktur Yahudiler de. Bebeği de öldürürler. Kadını da öldürürler. Ondan bundan zevk alırlar. Ellerindeki çünkü bugün okudukların mezunu bu işte böyle. Böyle buyuruyor. Bak onları demir çomakla kıracaksın. Demir çomakla kıracaksın. Kapal edeceksin diyor. Bir çömleçli kabı gibi onları parçalayacaksın diyor. Çömleçli kabı yani toprak kaplar gibi onları parçalayacaksın buyuruyor. İşte ne yazık ki bugün Teradeye okuduğu kitaplarında haşa sanki Allah ayet vermiş gibi bunlara inanıyorlar ve ortadaki bütün kanlar sıvımın için dökülüyor. Sıvımın dökülüyor. yazık ki Amerikanların tabi bir maşos hükmüne ayet olarak geldi ellerine Diyanetler buna seyirci kalıyor. Daha bunun dışında Teradeye o kadar müstehcen ihtiyaları var ki bazı Hristiyan bile artık kabul edemiyorlar bunları. Ne gibi mesela? örnek vereyim. Haşa Lüt Aleyhisselam'ın kızları. Lüt Aleyhisselam, battan sonra kızı diyor ki babalarına kendi aradan iki kız konuşuyorlar. Bizim diyorlar dengimiz yok diyorlar kızlar şimdi. Yani biz yani tek işimiz buyuz. Dengimiz yok. Ancak bizim dengemiz babamız diyor iki kız kendi kendilerine. Biz diyorlar babamızdan diyor hamile kalalım ki asil şu duralım diyorlar. Terat bunu yazıyor teratta böyle. Ne yapıyorlar bunlar sanki o yalan terata göre ha iki tane kız babaları peygamberimiz Aleyhisselam'a sanki iş iç kişiyorlar. Onu sarış diyorlar. onu yatıyorlar hamile kalıyorlar sanki böylece. İşte bu şekilde İhsralar var bu terratta ve ne yazık ki günümüzdeki dökülen kanlar da hep bu üdünme kaynaklanıyor. İncil'e de bakan kısırda inşallah İncil İhsralarçı zaman verilen İncil tabi gerçek İncil'dir. Hak kitaptır, ilah kitaptır. Kur'an Allah kelamıdır gerçeği ama Yusuf Aleyhisselam dünyada az kaldı yani peygamber olarak ancak 3 yıl görev yapabildi 3 yılında da serbest değil ama devamlı gizli, kaçanmak saklanarak görev yapmaya çalıştı ve buna asledik insanlar imanet eder onun zamanda İncil yazılmadı Ondan sonra dağılan havariler, 12'ler denen kişiler, ki zaten bunlardan bir ihanet etti, 11 kaldı bunlarda. Bunlar da dağıldılar. Tabi onlar iyi insanlardı. Hepsi Allah katında, sahabi yıllar de. Fakat ellerinde İncil olmadığı için hüsr hayatından, işte İncil'den, şuradan bunu anlatarak, karşılaştırarak işlezen çıkıma budur meydana geldi. Sonunda dört kişinin yazdığı kitap, bu sonradan İncil budur gerçektir diye büyük Konstantin'in baskısıyla kabul edildi. 300-400 sene sonra. Bu bir İncilde şunlar var: bir Matta bölümü var, Matta bir yazar, Markus o da bir yazar, Luka Yuhanda. Yani dördünün yazdığı dört ayrı İncil bunlar aslında. Aslında çok sayı İncil varmış. Bunun içinden seçe, seçe, seçe, seçe. Nasıl seçiyorlar peki? Niye kıyasla seçiyorlar? Tabii kafalana göre. Çünkü gerçeği olmayınca, orijinal olmayınca ondaki bilen de işlerinde bilen işlerinde yok. Bu dört İncil'i sonra gelen papazlar Bunlar en doğrusu budur ile tahmini seçiyorlar. Fakat buna rağmen dört incil arasında çok ama çok çelişkiler var. Aynı konu ele alıyorlar. Mesela İsa'nın soyu diyorlar. Böyle. Biri bambaşka isimler sayıyor, başka isim sayıyor. E, Çarma gelmesi diyor aynı bölüm başlık kuruyor. Biri başka, biri başka böyle. Aradan tam zıt Çişkeler varlardı Bunlar da sonan yazılmış. Hatta bunların tam yazarı da kesin bilinmiyor. Sonra İncil aslında İbran in dili ile idi. Bunların da orijinal dili diyor bunların. Bunun için karmaşık bir şey. Ayrıca İncilde bir bölüm daha var. Hadislerden sonra bu 12'lerin Yaptığı işler, gezintileri, tebliğleri, şunlara bunları. Yani bir nevi hayat hikayeleri var, mektuplar var, şunlar bunlar var İncil'de de. İncil'in de Allah kelam olmadığı artık, yani fanatik Hristiyanların dışı herkesin kabullenmede zorunda olduğu bir mesele. Nedenle gelince, mesela bir bölüm var, Habercilerin işleri diye. Habercilerin işleri diye. Kimler bunlar? Bunlar havariler. risale yakınlara yakınları bunlar. Bunlar Risale-i Selam göğe çıkmaktan sonra yeryüzünden dağlılar bunlar. Bunların gezdiği yerler, bindikleri gemiler, yaşadıkları yerler, konuşmaları şunlara bunlar. Hep bunlar bugün İncil denen var bunlar. İlahi kitap ancak peygamberlere verilir. Hazreti İsa'dan sonra bunlar kime verildi? Bunlar kime verildi buraya? Bunun ötesinde yani daha ilginç olanın bir de mektuplar bölümü var. Petrus, Markos şunlar yazdı mektuplar var. Özel kişilere ya da toplu yazdığı mektuplar var. Yani mektup yazdığı birine aradan yüz yıl sonra geçtiğinde sameti yazdığı birisine bunlar da İncil'de Bugün hala mevcuttur. İncil okunuyor bunlarda. İşte demek ki Tevrat'ın da İncil'in de aslı yitirildi. Hem orijinal dilleri bunların kayboldu. Ayrıca anlam olarak da ve nazım olarak da Allah'ın seçileceğini bunların tabi kayboldu. Bunlar ilahiyatı özelini kaybettiler bunlar. Hatta Bunların orucu ane anne kalsaydı bile hükümle yine olacaktı. Son kitabın gelmesiyle. Şimdi gelelim inşallah son kitap olan, ila kitap olan kuran e bakalım inşallah. kuran Kerim'in son kitap olması e, çok tabii düşündürücü. Düşündürücü. Yani artık Başka peygamber gelmeyecek, başka kitap gelmeyecek. Eğer Kur'an'ı yaşanmazsa ne olacak? Allah'a tabii buna bir son verecek. Yani Kur'an-ı Kerim'in son kitap olması çok düşüncelidir. İnsanlar ya Kur'an-ı Kerim'e sarılırlar, inanırlar, onu yaşarlar, ya da Allah korusun. Sona gelecek kalan felakete de katılmaları gerekir böyle. Kuvvet-i Kerem'in sonunda olması dolayısıyla onun özellikleri daha farklı oldu. Şimdi Mevla buraya bizlere Şura sür ayet Ayet 7'de Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike işte böylece ya Muhammed'im Habibim Ey Hüneyna, İleyke Kur'an-ı Arabiyan sana konuk erime vahyettik, Arabi olarak. Kur'an Arap dili indirilmiştir. Orijinali odur, Allah kelamı odur. Arz dışına olanlar onlara Kur'an denmezler. Yani bir Kur'an meali ibadeti okunamaz. Namazı okunamaz, hatimi okunamaz arkadaşlar. Ancak bilgi edinmek için ilim için okunabilir oyun okunabilir ama aslında Kur'an'e geçemez. Mevlam buyuruyor Kur'an'ın Arapça'yı. Yani. Sen Kur koyun kelime Arapça indirdik. Arapça edebi olarak gerçekten çok zengin bir dil Arapça. Çok ama zengin bir dil. Bir kelimesinden Yüzlerce anlam çıkıyor. Mesela bir ketebeden masra kitap geliyor bana da. Bu bir ketebe yeftübe, kitabe, mektübe geçiyor. Ondan sonra ketebe kütübe meşrulu geliyor, çoğulu geliyor, müzekeri geliyor, meynise geliyor. O kadar zengin değil ki, Arapça dili. Mesela fetaha açtı. Yeftuhu açar. Fetaha açmak. Meftuhu açılmış. Fatih açıcı. Miftah açacak bir alet. Yani çok zengin dil, Arapça değildir. Demek ki allah Teala Mevlam son kitabını Arap dille indirdi. İndirdi. Ne kadar başka dillere çevrilse de ama anlamı tam verilmesi imkansızdır. Yani birçok kelimenin karşılığı yok da derne bir de şu konuya inşallah kısa temaz Osmanlılar aşağı yukarı 600 yıl hüküm sürdüler. Hem de süper güç olarak. Osmanlılar döneminde yazılan Türkçe tefsirlerin sayısı çok ama çok az. Yani 600 yılda o süper güç Osmanlı Devleti, zengin devlet ...üç kıtığı hakim bir devlet... ...o kadar zengin devlet... Ee, ...evli yılların çoğu... ...o zamanlar merkezdeydiler... ...kutuplar... ...ülemaların en büyük yıllar. ...öyleyken Osmanlı döneminde... Türkiye'ye çevrilen... ...çok ama az sayıda... tefsir meal vardır. Şu son 5-10 yılda... ...artık her yere... ...Kuran mehali doldu. Önle gelen Kur'an mehali yazıyor. Nasıl yazıyor bunları... Şöyle baktım biraz da her birbirinden çalma, kopyalama göre. yani bazı işte bir kelime yerine başka bir daha yeni kelime bulabiliyor. İleri geri, yerini, kelimenin önüne geri alabiliyor. Şunları, bunları. Birbirinden kopyalama, birbirinden çalma. Ama günümüzde aşırı Kur'an mali, Kur'an mali diye. Halbuki Araplar ana dili Arapça olduğu halde yine Araplar bugün e, tabi ilim okuyorlar kendileri okullarında. E, edebiyatı iyi birlikleri halde yine de Kur'an-ı Kerim'e anlam vermeye korkuyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de muhkem var, müteşeribat var, nasih var, mecaz var, kinaya var, hakikat var. Çok anlamları var. Ben şahsen kendi bir örnek vereyim. Talebi erken Kur'an testi okumaya çok aşırı hevesim vardı. Bir an önce okuyayım derlerden. Öyle tabi sarf okuduk. Arapça, dilbilisi olarak. Sonra dahi okuduk. Ben orada kendi kendime baktım. Artık şöyle böyle ibare sökebiliyorum. Anlama söke, anlam anlamla anlam başladım. Değil mi hocam, hocam Benim hemen tefsir okumayı dedim. Yani başlayıp okumayayım da ilimleri tefsire başlayayım. Bana aynı şunu söyledi. Eğer sen şu an tepsi okursan zındık olursa bakın, zındık olursa ne bana Zındık. Neden hocam? Ede de merak bilmezsin, kina bilmezsin, akalite bilmezsin, şunu bunu bilmezsin. Çok kurallar var ki dinden çıkarsın bunu. Bunun için yani kısa meğer okumayı pek meğer tavsiye etmem şahsı. Ama bazı gelinçiyeti açıklama olursa o olabilir. Yine gelelim inşallah Kur'an'la ilgili ayet-i kerimelere. İbrahim Suresi ayet 52. Bismillahirrahmanirrahim. Haza belagun nasih Allah-u Teala buyuruyor. Haza işte bu Kur'an. Şu Kur'an insanlar için bir tebliğdir, bildirilir ilamdır insanlara. Bak, burada nasıl geliyor? nasih bütün insanları kapsayan ilahi tebliğdir bilinilir. Öyle yünzeru bihi işte bununla inzar olunsunlar, inzar korkutulma, yani tekuza geçme önlem alma. Neden korkutulma? Yani İslam Kur'an yaşanmazsa ner olabilecek bunları düşünsün der anlamına geliyor. Demek ki Kuran'ın yaşanması bütün dini kapsayan Allah'ın kelamıdır. Veli ya'lemu ve Allah bilir şuna bilsinler ki en ilahe ilahe vahidin o Allah ki ilah'ın vahidin bir ilahtır. Veli ya'lemu ve Allah biliyor şuna akıl sahipleri bu düşün der Evet, aslında Mevla buyuruyor. Bakın bu ne geliyor? Enna maahu ve ilahum vahidün. Kur'an-ı Kerim bütün sahneleri kapsıyor. kapsıyor. Çünkü Allah birdir. Haşa, Avrupa'nın, Amerika'nın şimdi bunu ilahi başka değemez. Dünyanın da ilahı bir, evrenin ilahı birdir. Allah birdir. Allah Teala'nın son kitabı Kur'an-ı Kerimdir. Mevla buyuruyor, bu bütün insanlara uyarıdır, tebliğdir, bildiridir. Bununla inzar olunsunlar, yani Kur'an'la uyansınlar, bunu yaşasınlar, asalde başlarında dünyada felaketler, girelim Mevla buyuruyor. Önce kitaplar peygamberlere bir defa da veriliyordu. Tabi arkadan baş kitap geleceği için Mevlam öyle dilemişti. İlahi irade öyleydi. Fakat Kuran-ı Kerim kalıcı olması gerektiği için kıyamete kadar buna Mevlam bazı farklı özellikler verdi Mevlam buna. İşte bunların de şudur. Kuran-ı Kerim birden birdenbire verilmedi. İlk olarak Nur Dağında İkra Suresi'nin 5 ayeti gelmek başladı. 23 yılda tamamlandı. Bunu hikmeti ne acaba tabi? Bana bakalım. İsra Suresi ayet 106. Mevla buyuruyor. Ve Kur'an'en işse indirimiz o ve öyle Kur'an'dır ki ferakında hu onu bölüm bölüm yaptık Mevla buraya. Ayet ayet süre süre onu indirdik. İttakvalen nasi, ala müksin. İnsanlara bunu zaman zaman okuman için duradır dura. Demek ki gerçekten şöyle mantıkla düşündüğüm zaman da eğer Kore-i bir defa da gelseydi peygamber de olsa o da tabi insandır, beşerdir. O da unutabilir unutabilirdi, bazı ki unutabilirdi. Sonra Kur'an-ı Kerim'in tamamını hemen sabire aktarmak, tebliğ etmek, bu da bir akla güç tabi çok zor. bu da böylece. Sonra yaşanması daha da zor. Bunun için Rabbim Meylem öyle yaptı son kitabını ayet ayet kısa süreler olmak şekilde ara sıra geldi. Peygamberimiz gene ayetleri hemen yanında bulunan sahabeler tebliğ etti bunları. Bunu duyanlar hemen ezberlere bunu. Yazı bilenler yazılar. Hemen dağılıp bunu olmayanlara tebliğ ettiler bunlar. Bu şekilde elhamdülillah Kuran-ı Kerim hemen ezberlendi, yazıldı, hemen de uygulandı, yaşama geçirildi. Kuran-ı Kerim böyle kısa ayet şeklinde gelmesi sebebiyle. Kur'an-ı Kerim'in ilahi kitapların tabi tamamı aslında buna bağlıdır. Demek ki bir yazıya geçmesi, kitaba dönüşmesi, bir de bunun dışında bunun dışında ne gerekiyor bir de ezberlenmesi de gerekiyor Kur'an-ı Kerim'in. Buna yeterli mi? Yine yeterli değil bunlar. Ne gerekiyor? İlahi koruma gerekiyor son kitaba. Eğer Allah'ın özel koruması olması Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim gelmezdi. Neden gelmezdi? Çünkü her şahda, her de, her dönemde Kur'an düşmanları neden çıkmıştır. Çıkmaktadır, çıkacaktır bunlar. İşte Ebu Jeylin başlattığı o Kur'an düşmanlığı yani Kur'an'ı imha etme düşmanlığı her dönemde olmuştur. Bazı dönemlerde gizli gizliye, yeraltı faaliyetleriyle, bazı dönemlerde güçlü olukarı zamanda baskı ile zorbalıkla Kuran-ı Kerim'e çalışmışlardır. Gerçekten insanlar amaran sahip çıkmaları çok güçlü, belki imkansız belki de böyle. Ama elhamdülillah kuran Kerim Allah'ın koruması olduğu için, onun bir arfi değişmedi, değiştirilemez. Peki bu boş bir iddia mı acaba? Hayır. O iddia değil. Neden? İlk yazılan Kur'an-ı Kerimler hala bugün müzede duruyor bak. Resmen duruyor böyle müzelerde. Bundan bin yıl önce, beş yıl önce yazılan Kur'an-ı Kerimler, en azından Kur'an-ı Kerimler, yani her tarafında bulunuyor bunlar müzelerde. Şimdi en son çıkan Kur'an-ı Kerimler'e bakalım. 50 yazılan bin yıl önce Kur'an-ı Kerimler'e bakalım. Her biri Besme'yle başlıyor. ile başlıyor. bekra Suresi'ne geçiyor. Ve Kureyat ve Abinaz'da bitiriyorlar. İşte bazı İslam düşmanları, Kur'an düşmanları Kur'an-ı Kerimler'e etmeye kalkışlarlar da ama bu resmi belgeler resmin belgeler. kuran Kerim'in aynen bir kelimesi değiştirilmeden aynen durduğu artı tabi göz önünde kuran Kerim. Allah tabi bizlere hıcır ayet 9'da Bismillahirrahmanirrahim İnnâ nahnû nezdelne zikre Ve lan buyuruyor bir azametimizde zikri indirdik. Burada e, zikre geçiyor lan tarifiyle. O zikri, yani zikir burada hatırlatma anlamına geliyor. Kur'an indirdik. Ve inna lehû Onu yine koruyucusu biz Mevla buyuruyor. Ve inna lehû lehâfüzûn. O Kur'an-ı Kerim'in koruyucusu. Yine biziz, bize aitler Mevla buyuruyor. Demek ki allah Teala insanlara Kur'an-ı korumasını vermemiş. Çünkü koruyamazdık. Çünkü öyle gelmiştir ki bu 1400 yıldan beri insanların başına mesela Abbas döneminde gelen Moğol istilası, Moğol belası. Yani tek kitabı rakmaların Moğol'lar bile böyle. Ama Kerim ezberde olduğu için insan sahipçilikleri için bir şey yapamadılar buna. Bazı İslam düşmanları ne diyorlar? Konuk Kerim Muhammed yazamaz mı diyorlar. Aynı şey o dönemde söylendi. Mevlağımızın hikmeti kıyamete kadar İslam'a nereden saldırı gelecekse hangiye saldırı gelecekse bunların her biri o dönemde oldu. O saat oldu bunların hepsi. Allah buyuruyor bizlere Yunus ayet 38'de. Em yekul nertera. Allah tabiure Peygamberi Habib ve Muhammed'im. Onlar sen bunu uydurursun. Öyle mi derler bunu diyorlar bunlar. Kur'an kelimesi. Kul. Onlara söyle. bir müsüreti müstehi. O halde eğer sen bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'i kendin yazıyorsan onlar da Kur'an-ı Kerim'in tamamını değil de aynı bir süreyi bize getirsinler bakalım. Mevlam buyurdu. وَدُوُ مَنِسْتَاتُ مِنْ دُونُوا Allah'tan başka kime yeter gücünüz ona çağırınız. Mevlam buyurdu. Şimdi gerçekten şöyle Akıllıca düşündüğümüz zamanlar peygamber dönem, Mekke dönemi. Tabi orada doğdu, orada büyüdü, orada gençliği geçti, oraya peygamberlik verildi. Nasıl bir mekke mükerreme? O dönemde dünyanın terk edilen bir bölgesi Roma, İran, Büyük İskender e oraya girmemişler oraya. Neden oraya girmiyorlar? Onun için değmez yani. Çünkü Medine'de, Mekir'de ne yapacak ki orada? O zaman tabi bir altın zenginliği yok. O zaman petrol yok o zamanlar. E, i̇nsanları fakir mi? Fakir. Fellah, bedevi insanları da o günün Roması, İran'ı bilgisayarları oraya girmemişler bile. Yani dünyanın terk edilmiş bir çölü. Arabistan çölleri. Oranın halkı işinde içinde okumadığını bilen çok az kişiler. Yani tamamen cahilet dönemi. Örf, adet, yerine şunlar bunlar. E, Pultara tapınıyıyorlar, şarap içiyorlar. Çoğunun nesi belli değil. Kadını aldatıyorlar erkekleri. Öyle karmaşık bir grup. İnsan cahil insanlar. Tuvaletleri bilmiyorlar. Tırnak kesmesine bilmiyorlar. Temizlenmesine bilmiyorlar. Leş hayvanları yiyorlar. Hayvan kanı içiyorlar. O kadar bir öyle bir vahşi insanlar ki kendi öz kızlarını dirini toprağa gömüce kadar vicdansız canavar insanlar. Peygamberimiz de onlar arasında doğu büyüdü ama. Ona özel bir muamene yapılmadı peygamberimize. Özel bir eğitim görmedi. Özel bir terbiye görmedi de. Yani o dönemde insanın Kuran-ı Kerim'in yazdı iş insanın şıkkı olması gerekir insanın böyle. Çünkü Kuran gerçekleri bugün bilim teknoloji nereye giderse gitsin daima Kuran-ı gerisine kalıyor. Kuran-ı gerisine kalıyor. Kuran hepsi önde bunların Mevlam buyurdu o zaman peygamberimize Habim Muhammed'im siz onlara üzülme. Eğer Kur'an-ı Kerim'i ihtira ederek sen bunu yazıyorsun, uyduruyorsun diyorlarsa onlara söyle. Onlar Kur'an-ı Kerim'in tamamı değil de bir süre mislini getirsinler bakalım. Hem de isterlerse cinderdi de çağırsınlar melekler çağırsınlar Mevlam buyurur şekilde. Demek kuran Kerim peygamber sesi olamaz. kuran Kerim bütün insanlara nur saçan bir ilahi kitaptı kuran Kerim. İbrahim suresi ayet 1. Velhamz buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Bunlara Hurufu katta deniyor. İliflamim, hamim gibi. Bunlar Allah-u Teala'nın bir şifre bunlar. Kitabun vela buyuruyor. Bu haber mütedası haza. Bu bir kitaptır ki Kur'an-ı Kerim enzellâ ileyke bu kitabı sana indirdik Habib'im. allah peygamberi Teala buyuruyor. Habib'im Kur'an-ı bu kitabı sana indirdik, sana vahyettik Dükünnâse minel zulmâ ilen duğur. Lidduhujen nâse insana çıkaman için minel zulmâti ilen duğur. İnsanları zulmattan nura çıkaman için. Zulümat, karanlıklar, bataklıklar, cehalet, nefsaniyet. Budur zulümat. Yani hayvansal yaşama zulümat denir. Çünkü zulümatın kökeni nefistir. Nefisten maradır. Kuranslı yaşam hayvansızdan yaşamdır. Alkol, kumar, puğuş, uyuşturucu, kaçarçılık, savaşlar, boğuşmalar, kan akıtmalar, insanları aldatma, kandırmalar gerçekten yani zulümatın, gafretin en derin bir kuyusu Kur'ansız yaşam. İşte kim ki kuran e tabi olursa kim Kur'an-ı e uygularsa bu ne yapıyor? Elhamdülillah zulümattan nura çıkıyor. Bu tabi boş bir iddia değil tabi yine. Olabilir inanmayanlar herkes kitabı metade derler böyle. Bu böyle değil ama. Bu bir gerçektir. Tabi örnek vereceğim. Zulümat, karanlıklar. Nedir bu? Mesela bir aile tam yemek yerken ışıklar birden sönünce çocuklar korkarlar. Bir ay korkar çocuklar. Neden? Demek karanlık, istenmeyen bir şey karanlık. Yine o anda ışıklar birden da çocuklar sevinirler. Oh maddi, güler çocuklar. Demek ışık sevilen bir şeydir. Ne kadar karanlık varsa bunlar nefistir, zulmattır bunlar. Bu karanlıkların bir yansıması da insanın gönlündedir, gönülde. Eğer bir insanın gönlünde imanın nuru yoksa, Allah sevgisi yoksa, İslam inancı yoksa o gönülde karanlıkta kalmış, zulümattadır kalmıştır gönülde. O gönülü karanlıktır. O gönülde sıkıntı vardır, darlık vardır, bunalım vardır, hüzün vardır, stres vardır, acelecilik vardır, çılgınlık vardır o gönülde vardır. Ama Allah'ın hidayetiyle bir kimse hak yolunu bulabilirse, kişinin gönlüne iman duru girerse, Allah inancı girerse, Kul Allah ve Rabbim kulluk ederse, yani bunu yaşayanlar bilirler, bilirler bunu, o kişinin gönlü bir anda nurlandırır. Nasıl nurlandırır? Yani ışık a'den söndü, karanlık kalındı. Işık yanınca birden nasıl o kadar seviniyor olsa, o kişi böyle sevinir muhtemelen. O kişi bunu kendi bunu fark eder. Yani gönlü nurlandırır. Gönle huzur gelir. Gönle genişlik gelir. Gönlüne rahatlık gelir gönlüne. Allah sevgisi gelir. Bunun gönlüne hafifle gelir. Allah diye ayağa kalkıp barmakla İslam'a Namazdan zevk alır, huzurdan zevk alır. Mesela Mekke müşrikleri kendi öz kızlarını dirilir toprağa gömen o vahşi insanlar İslam'a gelince bir karıncayı bile ezemeli, çiğnemeliler bu da imanın duru. İşte Mevlam buyuruyor. Ya Muhammedim, ya Habibim sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik, hayettik. Bunda insanları o küfür zulmatından, gafir zulmatından iman duruna çıkanman işin. Biz Rabbim Rab'lerinin izni ile ile sıra aziz azizil hamid Ob yola ki el aziz Allah azizdir bizi sahibidir, onun dediği olur, onun her şeyi gücü yeter kimse onun kaderini takdirini iradesini bozamaz engelleyemez. Budur aziz, güç, kuvvet, kudret diye dediğini yapma, engel falan tanımama. Dünyada engel ne oluyor engeller? Genelde atmosferik olaylar oluyor. Mesela bir derin başlayıp bir yere gelecek, Aşırı yağmur, aşırı kasırga, aşırı sel, şunlar bunlar oluyor. Erteniyor bunlar. Haşa bak, haşa. Şu atmosfer Allah'ın değiştirebilir mi? Da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim Peygamberimize verdiği Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zebraşlı'na beraber bir araya gelirlerdi. Kur'an beraber okuyup, almamını karşılıklı görüşürlerdi. Bilhassa Ramazan ayında hadışları okuyorum inşallah. hadisleri hem Buhari'de hem Müslim'de. Vekâna Yelikol Cibri'lü Aleyhisselam Cebu Aleyhisselam Peygamber'e gelirdi yanına gelirdi Benetimin Ramazanı Ramazan her gecesinde Bakın. her gece gelirdi Füydar-ı Sihül Kur'an Kur okuyup anlamını karşılaşırlardı. Cebu Aleyhisselam Peygamber'e bazı konuda burada yardımcı olur Cebu Aleyhisselam Kur'an'da bazı konularda ne gibi mesela? Peygamberimizin ilmen bildiği ama görmediği konular vardır. Mesela Adem Hümet'in yaratılması. Peygamber tarafını gözle görmedi. Ama Cevbi Aleyhisselam Adem Hümet'in gördü kendisi böyle. Onun seyredilmesini gördü, cennete girmesini gördü. Yine Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak oldu tufanda. Nasıl tufan helak oldu bunlar? cevrars sonra gördü bunları. Mesela Firavun kız denizinde boğuldu. boğuldu. cevrars bunu gördü onda böyle. Hatta şöyle oluyor o anda Firavun tabi denize girdi, deniz açılmıştı. Bu sersem mucize olarak. Firavun da atıyla Orus'a, kız girince ortaya gelince yani Şirin'in ordusunun en son kalıntısı da deniz girilden sonra deniz yavaş yavaş birleşme başlıyor. Yavaş yavaş. Tabi kaç metre? Deniz yüksek. Derin denizde. Şirin şirin baktı, altı üzerinden baktı. Deniz yavaş yavaş kapaklanıyor. Bir araya geliyor. Açan kudret ona emir verdi kapan diye. Atamını çekiyor atamını. Çekiyorlar. Şirin alttan aşağı indi. Yere kapaklandı. İşte ben inandım Musa'nın bir insanı ilan efendim derken o anda Cebrahsı'nı doldurmuş. Doldurmuş ki yani tevbesi kabri olmasın diye. Ona karşı kızı için. Yani demeyse dediğim kuran e geçen olaylar hemen her birisinin içinde Cebrahsı'dan bulundu. Bulundu. Onun demek ki Yavrı Aleyhisselam Hazretleri Ramazan her gecesinde Peygamber'e gelirdi. O güne kadar ayet-i okurlardı ve buna karşılık anlamını tartışırlardı. Şimdi gelebilir inşallah Kuran-ı Kerim ile amel edenler, yaşayanların durumları. Hadis i Şerif müslimde, sahih müslimde. Yühtayime kıyameti bir Kuran'ı ve ehlihi kıyamet gününde yani kabirden kalkış gününde mahşere gireceği günde Kur'an ve Kur'an ehli oraya getirilecek Kur'an ve Kur'an ehli ehli ehli Kur'an olanlar kim Kur'an ehli? Kiarı yamübün ebihi dünya dünyada kim kuran amel ederse, kuran yaşarsa bunlara kuran deniyor. Bir kimse kuran okumasını bilebilir. Hurufatı, tecrübücü olabilir, hafız olabilir, hatta dünya çok ünlü olabilir kişide. Ama kuran olmayabilir Allah korusun. Yani kuran Kerim'i yaşamıyorsa o kimseye kuran denmiyor kişiye bakınız. Hadis Bela buyuruyor. Kur'an, Kur'an ehliye bahşede getiriliyorlar. Kânü yâ mevlûne bî fîd-dünya Dünyada Kur'an-ı Kerim'e amel edenler. Onu yaşayanlar, uygulayanlar Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim, e. Kur Kerim hikayeden bir değil tabi. İlahi kitaptır. Önce imanın esasları, temel ilkeleri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sonra fazlar, haramlar ve ibadetle ilgili diğer konular. Konuk kendi vardır. Bir insan işte ben konuk biliyorum diyebilir. E, profesör olabilir kişi. Televizyonda ekran başına geçebilir ama konuk yaşamıyorsa yaşanmıyorsa, yaşanmıyorsa, evinde, yuvasında, ailesinde konuk yaşanmıyorsa, aslında onun sözü İslam'da kabul edilmez bile. Çünkü İslam'da bir hadis kelimin bir alması için ne gerekiyor? Beş şart vardır. Bir adalettir. bir adalettir. diye şartı saymayacağım. Çok devamlı için. Nedir adalette? Eğer bir kişi İslam'ı yaşamıyorsa, beş namazını kılmıyorsa, haramdan sakınmıyorsa, o kişi ad adil değil. Hadis, hadis husus hadis ilmine göre onun anı kabul edilmez. Edilmez bundan. Bu için günümüzde Kur'an'la tam zıt yaşaması olanlar, inancı yaşamsız zıt olanlar sırf ünvanlarına sığınarak haşa Kur'an adına, din adına konuşmaya kalkışıyorlar. İşte bunların sözüyle amel edilmez, dinlenmez bunlarda. Demek ki kim Kur'an ehli, kim ki dünyada kuran Kerim'i yaşarsa, yaşarsa. Buna ne çıkıyor? Bir kimse Kur'an'ı okumasını bilmiyorsa bile bakınız. Yani kişi öğrenememiş, yeteneklere müsaade değildir, becerememiştir. Bir kimse Kur'an'ı okumasını bilmiyorsa bile ama Kur'an'ı yaşıyorsa bu haram mı? Ondan kaçınıyor. Günah mı? Ondan kaçınıyor. farz mı? Bunu işliyorsa bu nedir? Bu kişi kul ehlidir işte. Demek ki mahşere buna gelirken Kur'an mahşere gelecek ve kul hep gelecekler. Takdimi sureti Bakara ve Ali İmran. Eninde Bakara suresiyle ayın suresi. Demek Kur'an-ı kitap gelmeyecek oraya. Bakınız sure sure gelecek. Bir manevi şekil alacaklar alacak da Elinde Bakara suresi ayrımcısı olacak. İkisi de sahibini kurtarmak için orada şabazlığında çalışacaklar böylece. Bu iki sure burada geçiyor özellikler. Neden? En hükümler bu iki surede var. Yani farzların çoğu bu iki sürede geçtiği için. Bir de konu kerimi ezberleyenler. Tabi diğer şartlarına gelmesi gerekiyor. Kureykan ezberlemesi de mutlaka lazımdır. Peygamber A.S. E önem verdiği alemlere bir gün Hz. Bin sabit ensardan Kureykerimi yazı heyetin başında olan kişi Peygamber sonra bu kişi Zeydin sabit genç ensar Medine'den genç imana müslüman oldu kendisi. Bir sefere gidecek. O zaman her kabilenin topluluğun Bahşirettin sancağını biri taşırdı. En sarında bir sancağını da başı taşıyor. Peygamber'in baktığı üzerinden Zeyd arkasında şöyle buyurdu, sancağını Zeyd'e ver. Eylül Kur'an'dır. O Kur'an'ı ezberlemiştir. Kur'an'ı geçme buyurdu ona. Yine Uğud savaşında şehitler mezara gömülürken tek de gömücü orada imkanı olmadığı anda arazinin darlığında şundan bundan peygamber mezarı birkaç bilen gömülüyor böylece böyle birkaç şey gömülme zorunlu olduğu zamanlar mezarın en eftar yeri kıble bak kısmı olur böylece peygamber suryuktu tane sahabe üçü şehit bakınız böyle yani 3 tane sayı örnek burada yani sıra getirilme üç 3 sahabe mezara 3 5. Bunların her biri sahabe-i kiram. Her biri uhta şehit olmuşta şehit erdirdi bunlar. Böyleyken Peygamber şöyle sordu. Bunların hangisi Kur'an'ı ezberi daha çok fazla biliyor? O zaman Kur'an'dan tam daha gelmemi bitin bit, bitmemişti. Peygamber soruyordu. Dedi arkadaşlara yarışın Allah. Bu şunu şunu bu bunu, bunu biliyor. Bu 3 5 sahabe-i hangisinin ezberinde daha çok Kur'an Kerim varsa Peygamber'e öne geçirdi. Şimdi gelirim inşallah hafız ilgili konuyu inşallah. Hadışları İbn-i Mace'de, Tirmizi'de, Beyakide. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Men el Kur'ane Bir kimse Kur'an-ı Kerim okusa. Ve hafizehü onu bellese ve sezahrehü ve ezberlese tamamını da. Bir insan Kuran tabi okuyucu öğrenecek. Öğrenecek ise okup öğrenecek. Bunu belliyecek. Ondan sonra da bir kimse Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberlerse yeterli mi? Hayır. Ve halle helalehü ve harreme <gülüyor> haramehü Kuran-ı Kerim'in halerini helal bilip onunla amel edecek. Harama haram kabul edip ondan sakınacak. Yani Kuran-ı Kerim'i de yaşayacak yaşayacak. Demek ki ne kadar hafız olsa, kuru hafız olsa, eğer Kur'an'ın yaşamasa, yine Kur'an'la olmuyor bir kişi. Demek ki bir kimse Kur'an'ın Kim okuması öğrendi. Belledi. Tamamını ezberledi. Helalını helal kabullendi. Haram, haram olarak kabullendi. inandı, itikad etti. Öyle yaşadı. Edhalallahül cennete... Allah kulunu cennete koyacak. Nasıl koyacak? Yani mahşerde fazla sorulguya şekilmeden, mahşerde fazla bekle beklemeden. Allah o kulunu, çünkü kuran olmuş kişi. Şimdi örnek verelim inşallah. Bir boş kağıt var elimizde. Biraz bir kağıt var elimizde, boş. diyor bu? Ancak bunun değeri maddi değeri vardır. Yani kağıdın neyse maddi değeri bu kadardır. Bu boş kağıda kalkıda çocuğun biri oyuncak olarak resim isterse bu kağıdı ne olur? diğer tamamen yitirir. Atır, şepatır, sebatır bu kağıt parçası. Ama bu boş kağıt üzerine el Kuran-ı Kerim'den bir ayet yazılırsa ne olur? O Kuran-ı Kerim ...madde üzerinde... ...manevi bir değer kazanır... kutsa olur... ...yere konulmaz... ...ve abdest tutulmaz o kağıt böyle... ...bakınız bir kağıt bile... ...tahtı da bunun gibidir... ...deri bunun gibidir... Böyle. ...her şey bunun gibidir... ...demek ki bir maddi bir şeye... ...Kur'an-ı Kerim'den... ...bir tek ayet yazıldığı anda... ...o abdesti tutulmaz... ...yere konulmaz onun sayı gösterilir, Allah'ın kutsaldır o. E i̇nsanın işçine yazılsa ne olur Kur'an-ı Kerim'in tamamı? Bir hafıza var beyinde. Hücre. Hücre. Hücre. Oraya sığıyor ama işte. Sığıyor. Demek ki bir insan Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlerse, işine gönlüne doldurursa bunu. Bu kişinin Allah, Allah katında kutsal oldu. Bunun için bakınız tabi bunu göremiyorum muhtemelen göremeyiz böyle de. Demek ki bir kimse ehli Kur'an olsa, bir insan, Kur'an yaşayan kişi olsa, içinde Kur'an olsa kişinin ezberlemiş olsa, çoğunu ezberlemiş olsa demek ki onu gören ehli keşif, eli keşif, onu başka nur gibi görüyorlar. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e bakınız, o sevgili dışlarında Peygamber Aleyhisselam baktı, Zeyb'in sahibi arkada ama işi Kur'an İlahi Nur Kur'an'da içerisinde. Öndeki o da sahibe. O da bir zat. Ama Kur'an nuru ona şu üçten geliyor. Peygamber buyurdu. Onun ne geçme böyle bu noktada. Buyurdu Böyle şey. Mevlam buyuruyor. Demek ki bir kimse Kur'an-ı Kerim'i öğrendi, belledi, ezberledi, Helalını helal bildi, haram haram bir kuran kim yaşadı. Allah okulunu cennetine hemen koyacak, idare edecek yani kul öyle kaybıda korkmayacak fazla, ölüken fazla korkmayacak bu kul ve girecek. Ve şefaa Allah o kimsiyi de şevahkı tanıyacak. Allah'ın şevah çıkacak o kişi. Şu aşiretimin eli beyti külliim kadisevije ben nare, eli beytinden der, yakınlarından on kişiye. Bunlara he biri de eğer o şey olmasa gelir cenem olacak Cenem olacak. Allah o kimseyi bu hakkı tanıyor, etki veriyor. On kişide kurtar bakalım. Kiler kurtaracak İmanlı ölmek koşulu ile tabi annesini, babasını işte eşini, evladını, yakınlarını kurtaracaktır. Kurtaracak. İşte. İnşallah Allah hepimiz nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenmeyi de. Yine elimizden geldiği kadar ezberimize inşallah çoğaltmaya çalışalım. Çalışalım. Tabii en başına geliyor? Kur'an-ı Kerim'de yaşama geliyor. Yaşama geliyor Kur'an-ı Kerim'i. O ilahi kitaptır. Hele Kur'an-ı Kerim Allah-u son ilahi kitabı, sondur. Dünce onunla duruyor. Denge onunla korunuyor. Yoksa kuran Kerim Allah korusun kalkarsa ki kalkacak Kur'an-ı Kerim. kuran Kerim unutulacak. Havuzlar hıfızdan silinecek Kerim. Allah korusun. O zaman işte denge bozulacak böyle. Denge bozulacak. Yani çekim hep denge ve i̇şte Kıyamete başlayacak böyle şey. Işte. Lillahi Tane Fatiha.